Çocuk Bahçesi Başsız Ak Üçüncü Bölüm Yazan Paul Berme Radyoya uygulayan Musa Aydoğanoğlu Yöneten Asuman Korat Efek Mehmet Turgut Oynayan sanatçılar Anlatan Işıl koyras Gabi Nezih Alataş Fernan Tolga Gariboğlu Tata Toprak Sergen Marion Arzu Balkan Bombon Simge Selçuk Baydüen Aykut Sözeri Bayan Duen, Birol Uzun Yayla, Rublo, Erol Kardeşici Pepe, Erdoğan Göze Küçük bir kasabanın kenar mahallesinde oturan çocukların tek eğlencesidir başsız at. Üstüne binip yokuş yaşaya gitmenin sevincine doyum olmaz. Ama bir gün çocuklardan biri kaza yapar. Atın sahibi olan Fernan onu eve götürüp bahçeye bırakır. Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkar Çocuklar henüz sebebini anlayamadıkları garip olaylara tanık olurlar Müfettiş Sine'nin kovaladığı bir adam Çarpıp yere düşürdüğü Fernan'a aldırmaksızın onların sokağına girer İşportacı Rublo tezgahını bırakıp kaçar Dönüşte onu başsız atı çalarken yakalarlar Çocuklar Rublo'ya engel olurlar Marion köpeklerini çağırır Rublo kaçmak zorunda kalır Fernan'ın babası Bay Duen atın içindekileri boşaltır ...yeni bir tekerlek yaptırmak için onu fabrikaya götürür. Ertesi gün tanımadıkları bir adam... ...değerinin çok üstünde bir fiyatla... ...çocuklardan atı satın almak ister. Fakat onlar bu sevgili oyuncaklarından... ...hiç de ayrılmaya niyetli değildirler. Hayır olmaz. Bakın çocuklar. Fernan doğru söylüyor. Hiçbir oyuncak bizim tahta atımız kadar güzel olamaz. Ne laf anlamaz çocuklarsınız siz...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 çalmaya kalkışırsanız başınıza gelecekleri siz düşünün. Beni yanlış anladınız çocuklar. Yemin ederim. Şunları uzaklaştırın. Tamam tamam tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Fifi buraya gel. Hadi size dağılın.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 o halde size daha sağlam, daha büyük bir at gerekli. Biz atımızdan memnunuz. E ne yani? Daha güzel bir oyuncağınızın olmasını istemiyor musunuz? Hayır. Kendinize pasta, çikolata, dondurma, kısaca canınızın istediği her şeyi alacak kadar cebinizde paranızın olmasını istemiyoruz. Hayır istemiyoruz. Bana bak bacaksız. Bizim sabrımızı taşırma. İyilikle verin yoksa Sus, pepesiz. Arkadaşlar geliyor. Koşun tata.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 Başsız Atın üçüncü bölümünü sunduk.